Ama Dünyaya fotoğrafçı bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık. Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız bir ama da birlikteyiz. E, bugün de her programda olduğu gibi bir konuk ağırlıyoruz stüdyomuzda. E, belgeselci, fotoğrafçı, Altan Bal bugünkü konuğum. Altan hoş geldin. Merhaba. E, öncelikle ben dinleyicilerime bir duyuru yapmak istiyorum programla ilgili. Geride bıraktığımız programlarda e, fotoğraftan ve belgeselden sıkça konuştuk. E, bundan sonrası için ise biraz daha değişik bir yol izleyeceğiz. E, bundan sonra farklı, çeşitli, çarpıcı fotoğrafçılar çalışmaları ve bu çalışmaları gerçekleştirmiş e, fotoğrafçılar ile birlikte onların ürettikleri bu işlerin üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Ee, yine belgeselden, yine fotoğraftan konuşmaya devam edeceğiz elbette. Fakat önümüzdeki programlarda konuklarımızın işleri daha bir ön planda olacak. Örnek vermek gerekirse e, ölüm oruçları, kod taşlama işçileri, e, İstanbul'un sokak hayvanları gibi konular üzerinde çalışmış e, konuklarımızı ağırlayıp onlarla çalışmalarından e, bahsedeceğiz önümüzdeki programlarda. Altan tekrar hoş geldin. E, kısa bir özgeçmişini ben program blogumuzda yayınladım. Ee, senden de fotoğraf senin için nerede başladı ve nereye ulaştı bunu duymak istiyorum Kısaca anlatabilir misin bize ee, Aslında net olarak hatırladığım çizgi romanlar Abim o zaman tercüman çocuk milliyet çocuk vardı Ben 77 değilim 5-6 yaşındayken bizim evde böyle cilt cilt duruyordu onlar hı hı. Okuma yazma bilmiyordum abimi de böyle takip etmeye çalışıyordum falan. Sabah akşam o yazılarını bilmediğim, hani okuyamadım görsellere bakıp duruyordum. Hı hı. Galiba görselle alakam o zaman başladı. Ama ondan sonra da yine Abi sayesinde iyi bir tiyatro izleyicisi oldum, hı hı. iyi bir sinema izleyicisi oldum. Sanki bunlar böyle bir birleşti. Hı hı. Sonra da işte o zamanlar yalnızcık İpsak ıvısağ vardı. İvısağta kurs bir temel fotoğraf kursu hı hı. almaya başladım. Ama o zamanlar e, böyle hani çalışmanızı yerli çek atölyeler falan yapılmıyordu Türkiye'de. Hı hı. Derken Ufuk Duygun'la tanıştık. Şimdi Yıldız Üniversitesi'nin Sanat Tasarım Fakültesi'ne öğretim enerjisi. Onunla böyle özel dersler, kayanlık o dersleri ala ala ala ala. Sonra bir gün güzel sanatlara girmemi tavsiye etti. Herhalde macera o zaman başladı. Ee, ve bugüne kadar geldi. Herhalde İstanbul'u hatırasının açılışına kadar. Evet. Ee, İstanbul'a hatırasının. Evet. Ee, bekar odaları ve kamyoncular. Ee, belgesel anlamda senin en bilinen işlerin diyebilir miyiz? Öyle evet mi? öyle oldu. <gülüyor> Ee, i̇lk olarak o zaman bekar odalarından biraz konuşalım Ama e, öncesinde benim bir sorum var e, Kafandaki fotoğraf tanımını ben e, istiyorum dinleyicilerimizle ha. paylaşmak e, Hemen hemen her konumla bunu evet. konuşuyorum Senden de senin kafandaki fotoğraf neyi anlatıyor e, Bir onu öğrenebiliriz. Tek bir cümleye söyleyemem tabii, tabii ki tabii ki <gülüyor> Paragraf şeklinde Aha. söyleyeyim de Fotoğraf bir iletişim nesnesi Hı <gülüyor> hı Tıpkı telefon gibi, aslında makine, fotoğraf makinesi bir iletişim nesnesi. Tıpkı telefon gibi, televizyon gibi. Bu nesneyi çeşitli amaçlarda kullanabiliyorsunuz. Yani anı fotoğrafı olarak da kullanabiliyorsunuz ki çok değer veririm o hikayeye ben. Belgesel fotoğraf olarak kullanabiliyorsunuz, kurmaca fotoğraf olarak kullanabiliyorsunuz. Ama sonuç olarak önemi ne? Önemi kimin elinden, kimin beyninden çıkmışsa, kimin gözünden Çıkmış kelimesini özellikle kullanmıyorum. Hı hı. Kimin beyninden, kimin elinden çıkmışsa o insanın o karşılaştığı olaya pers bakış perspektifini simgeliyor. Dolayısıyla fotoğraf karşılaştığınız andan, fotoğrafa çevirdiğiniz andan geriye tüm hayatınızın bir özetiymiş gibi geliyor bana. Yalnızca buna belgesel fotoğraf için söylemiyorum. Hı hı. Tüm fotoğraf ürünleri için söylüyor. Anı fotoğrafında daha iyi. Anı fotoğrafında daha iyi. Hele anı fotoğrafı tüm hayatınız karşınızda duruyordur şu o zaman. <gülüyor> Bu program benim için sanırım dinleyicilerimiz için de öyledir. Fotoğraf olgusunun ne kadar farklı anlamlara gelebileceğinin neredeyse bir ispat niteliğinde oldu. Ama bu güzel yanı çok demokratik evet. olduğunu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bekar odalarına gelelim yavaş yavaş. Ben bu fikrin nasıl doğduğunu merak ediyorum. Fikrin doğuşundan başlayarak bu projeyi yani projenin içinde yaşadığın tanıklıklardan da biraz bahsederek evet. anlatabilir misin? Şimdi Güzel Sanat Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü mezunuyum ben. Hı hı. Onun ikinci yılını bir dondurdum, yani okulu dondurdum. Biraz maddi zorluklar vardı, biraz da istinin gibi işte bazı hani istinin gibi zamanımı ayıramıyordum fakülteye, bölüme. Bir yıl dondurunca biraz zaman oldu. Hem biraz çalıştım hem de İstanbul'un çok değişik yerlerini gezme şansım oldu. Böyle vayi uzun zamanlar geçirdim. O sıra Merya Akoğlu, fotoğraf sanatçısı Merya Akol'un da asistanlığını yaptım. ...böyle Süleymaniye falan yolum düştüğü zaman... ...Yetişim fakültesi de okumuştum ben daha önce birkaç sene... ...böyle, böyle göz kontağı falan kuruyordum... ...ama daha önce de... E, ...babam dolayısıyla çok detaylı biliyordum bekar odalarını... ...babam işte İstanbul'a geldiği ilk zamanlar bir süre... ...kısa bir süre bekar odalarında kalmış... <gülüyor> ...yine Süleymaniye civarında... ...sonra okula döndüm bir sene sonra... ...bir belgesel proje yapmanız gerekiyor... ...belgesel fotoğrafçılık dersi için... ...ben o zaman... ...aklımda geçirmeyi başlamıştım... ...olur mu olmaz mı... Tabii öğrenciyken şimdi hani böyle bir iki üç proje bitirdiğiniz zaman bir projeyi kafanıza geldiği zaman bir hayal kurduğunuz zaman onup onup olmayacağını deneme yanılma şansınız oluyor. Yöntemi az çok öğreniyorsunuz kendine güveniniz geliyor hı hı. ama öğrenciyken olur mu olmaz mı diye biraz hafiften masa başında düşünüyorsunuz pek kimse yöntem göstermediği için. Ben de öyle ya yapar mıyım yapamaz mıyım hani böyle çünkü şöyle bir sıkıntı var insanların evlerine gireceksiniz ve... Tabii. ...uzun bir zaman geçirmeniz lazım... ...ve sonuçta da ödev yani her hafta fotoğraf göstermeniz gerekiyor... ...bunları ben böyle düşünürken... ...düşünürken... E, ...Herhangi Bir Kadın diye bir film var... ...Şerif Gören'in galiba... Tarık Akand'a ile Hülya Koçiğit oynuyor... ...orada Hülya Koçiğit... ...baba parası yemeyen, zengin, yemek istemeyen... ...zengin kız rolünde... E, ...evden kaçıp... ...bir tane de fotoğraf makinesi var... Yani ...evden ayrılıp normal bir işe girip... ...fabrikatör kız olarak değil de normal bir işte yaşayıp... Böyle bir insanlara tanışıyor. Orada Tarık Akan da işte filmin başlarında hamallık rolü yapıyor. Daha daha sonra kaset satıcısı rolü yapıyor. Orada tanışıyorlar. Orada bir bekar odaları Bekir odalarında kalıyor Tarık Akan. Hıya köyüde orada şeyi ya, fotoğraf makinesiyle böyle onların bekar odalarına girip fotoğraf çekiyor. Tam bu ben yapar mı yapamaz diye düşünürken Cumartesi sabah evdeydik saat sabahdin 12:01. Ee, Tamamları düşünürken orada Hülya Koçit'in çektiği fotoğraflara, daha doğrusu yönetmenin yaptığı kadrajlara falan olabileceği aklıma geldiği biri, bir inandım yani. Dolayısıyla proje öyle başladı. Ee, bu programda biz belgeselcinin ya da muhabirin çalıştığı konuya ne kadar müdahil olması gerektiğini, ne kadar yaklaşması gerektiğini birçok kez cevaplamaya çalıştık. Ee, bu projede sen e, konuna ne kadar e, yaklaştın, ne kadar hayatlarına dahil olabildin? ...ki böyle fotoğraflar çıktı. Şimdi şöyle bir durum var. Benim biraz belgesel fotoğrafçılıkta e, durumum, kendi durumumu biraz ayrı tutmaya çalışıyorum ben. Hı hı. Çünkü foto muhabir değilim. Hı hı. Yani kimse bana şunu çek ya da çektiğim işleri şurada yayınlanır diye çekmiyorum. Biraz kendi hikayemden yola çıkmaya çalışıyorum. Yani kamyoncular da öyleydi, babamın hikayesiydi. Şimdi de İstanbul'un sanat hayatıyla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Plastik sanat hayatını fotoğraflamaya çalışıyorum. ...orada da kendi Güzel Sanatı... ...ben Güzel Sanatı'nın fakültesine girdikten sonra... ...biraz dünya algım değişti... ...yani ben hep kendi hikayemden yola çıkmak istiyorum... ...yola çıkmaya çalışıyorum... Yani ...bundan beş yıl sonra başka bir proje de yaparım ama... ...şimdi olanlar hep bunlar üzerinden geçerli... ...böyle olunca... ...niye kendimi konudan uzak tutayım ki... ...ya zaten kendi hayatıma çekiyorum... ...örnek vereyim... ...yani benim için çok karışık bir mevzu değildir... ...çok net bir mevzudur... ...babam ve annem... ...İstanbul'a göç etmiş Erzincan'dan... ...babam ve annemin daha sonra da abimin insan üstü mücadeleleri, hayatta tutunma istekleri ve azimleri, kavgaları olmasaymış... ...ben bekar odalarında fotoğrafı çekilen bekarlardan biri olacaktım. Dolayısıyla ben yani kendimi çektim. O yüzden kendi adıma söylüyorum. Genel belgesel fotoğrafçılık disiplin adına söylemiyorum. Konunun tam göbeğinde olması lazım. Bilakis böyle kendini canı acımıyorsa çekmemesi lazım bence. Bu Ve bence iyi çalışmanın ortak noktası da bu. Ben yani. böyle diğerini çok uzattım biliyorum ama yani kimse üstüne alınmasın da böyle dünya örneğinden kendimi öyle hissederim diye düşünüyorum. Böyle bir tecrübe yaşamadım. O yüzden her hani biraz da ukayalık olabilir ama bir ünlü bir size gidin işte diyelim ki açlık grevlerini çekin, bekar odalarını çek, kamyoncuları çek. bir Hafiften böyle kiralık röntgenci gibi hissederim kendimi diye düşünüyorum. E, hissedince e, onun peşine düşmek herhalde daha e, çalışmaya da daha farklı bir boyut Katacak, Ve bence karşımıza gelen fotoğrafları iyi belgesel, hani Karşımıza çıkabilmiş Birçok filtreye geçmiş belgesel fotoğrafların Ortak noktası o Ne kadar sürdü toplamda Şimdi toplamda 3 yıl sürdü Biraz kulağa uzun gelebilir ama 3 yıl sabah akşam orada değildik Bekar odaları bekarlar yani Tabi burada bekar dediğimize bakmasın sayın dinleyiciler Sevgili dinleyiciler çünkü Medeni durumla bir alakası yok bunun Yani evet. o simgesel ismi bekar odaları Yalnızca pazarları odalardalar bunun dışında kağıt yapıyorlar, garsonluk yapıyorlar. O yüzden yalnızca pazarlara gidebildim. Üç yıl falan gittim. Hemen hemen her pazar oradaydım. Ama bir şey dediğim gibi çok keyif alıyordum. Maç ediyorduk, bilayar oynuyorduk falan. Yani işte bütün günün birkaç saat önce fotoğraf çekebiliyorduk. E, tabii doğal olarak bazı yani dostluklar bir iletişim de e, e, oradaki insanlarla kurulmuş oldu. Bayi sıkı iletişimimiz vardı aslında. Proje bittikten sonra da yalnız şöyle bir şey oldu. Uzun bir sessizlikten sonra ilk tam hatırlamıyorum yani sayısal veri olarak söyleyemem ama sergilenen ilk belgesel çalışmaydı Bekir Odaları. Birçok destek aldı falan filan. Onu soracaktım. Kimler gördü? Nasıl sergiledin? Yani derisine nasıl ulaştı? Hangi yöntemle? Şimdi okulda e, şey yani hocaya gösteriyordunuz. Sabit Kalfa Sayın Sabit Kalfa. Hoca kendi fotoğraf anlayışına göre iyi kötü yanlarını söylüyordu. Ama dedim demin baştan söyledim ya okuldayken böyle çok ufkunuz geliş olmuyor. Yani başkasında ilgilendireceği düşünmüyorsunuz hikayenin. O zaman ben e, fototrack Cenk Gençtiş, fot e, fototrack atölyeler yapmaya başlamıştım. Galiba Türkiye'de yapılan ilk fotoğraf atölyeleriydi. Cenk'in fikriydi. E, e, böyle bir kısa zaman aralıklarında. Ondan sonra Cenk bir gün bana dedi ki ya bir senin backyard'larına falan bir bakalım. Bir gösterdim Cenk işte. Daha sonra Cenk... Ee, yanlış hatırlamıyorum. Evet Nikon. Nikon'la falan bir görüş. O zaman görüşüyorlardı. Nikon baskısına sponsor oldu. Hı. Böyle sergilendi. Ama yani tabii bu çok kağıt üzerinde. O kadar çok kişinin emeği var ki o iş üzerinde. Hı. Yani işte Argan Düzör'ün alımında Meli Hoca çok yardımcı olmuştu. Yani her şeyi öğreten ufuk duygun var. Yani çok uzun bir süreç aslında bu. Hı. Şey, bir bilgim var mı bu e, herhalde mekanlar hala olduğu yerde değil mi? Var var. Hala yani, devam ediyor. Ya, hala mu? devam ediyor ama şimdi orası bir yandan baktığınız zaman çok güzel bir yerde İstanbul'da. Haliç'in üstünde Süleymaniye Camisi. Hı -hı. Bu kestel dönüşüm hikayelerinde Hı -hı. şey noktası çok yani öyle değişecek noktalardan biri sıralı olduğunu düşünüyorum. Ya da biliyorum yani orada çalışma yapan arkadaşlardan şöyle bir sıkıntı oldu bence onun belgesel fotoğrafa çalışmak isteyen arkadaşlar için önemli bir noktayı söylemek istiyorum. Şimdi dedim lafı oradan açtım işte o zamana kadar böyle bir belgesel fotoğraflar şimdi kadar internet ortamında falan hatta internette yeni gelmeye başlamıştı çok sergilenmiyordu bir projenin nereye ulaşabileceğini biz pek görmüyorduk. Ben bekarların çekerken uzun bir süre insanların o, arkadaşları bekarlığı sakinlerini gazeteci olmadığına inandırmakla. Zaman geçirdim. Hı -hı. Sonra iş yayınlanınca ben de bilmiyordum. Çok ilgi oldu. Yani Bayağı çok dergiye gazeteye çıktı fotoğraflar. Yani ben hepsine ya şey, hani hep özellikle belirsem de. Tabii belli bir zaman sonra hafif bir güven sorunu oldu benim hatamda bu. Hani gazetelere çıkmayacaktık şeklinde haber olarak evet. kültür sanal sayfalarına çıksa da öyle bir sıkıntı oldu. O yüzden biraz ilişkilerim zayıfladı açıkçası. Ama dikkat etmek gere Tecrübesizlik. gerekiyor galiba Tecrübesizlik. çalışırken. <gülüyor> biraz konunun dışına çıkalım. Ben Türkiye'deki fotoğraf izleyicisi hakkında ne düşündüğünü soracağım sana. Yine bu programda gündeme getirmeye çalışıyorum sıkça. Fotoğraf izleyicisi mi, fotoğraf tüketicisi mi diye soruyorum. Böyle bir ayrım var mı sence? Nasıl değerlendiriyorsun? Allah, benim olduğum noktadan bunu çok ayrıştırmak çok kolay değil. Neden? Çünkü Türkiye'de fotoğrafçılar kendilerine her zaman hak ettiklerinden daha az ilgi gösterildiklerini düşünüyorlar yaptıkları işlerin daha önemli. Ben de içime sokarak kendimi de içime sokarak söylüyorum. Yaptığımız işleri çok önemli görüyoruz. İlgiye her zaman az görüyoruz. Bundan dolayı birisi bizle ilgilendiği zaman yani kendi adıma bu tüketici bir izleyici mi onu anlamak benim adıma zor oluyor. Yani ona sevinmekten birisi bize ilgileniyor diye çok insani bir şey bu. Ama onun dışında şimdi e, fotoğraf makinesinin diğer sanat e, başlığı altına girebilmiş iletişim araçlarından bir farkı var. Hayatın çok içinde. Yani bizim İstanbul Atatürk Fotoğraf Merkezi'nde fotoğraf kursları veriyoruz. Hı hı. Oraya ilk gün gelen şöyle diyen insanlar da var. Ya ben tatile çıkacağım. Güzel kuş, doğal fotoğrafları çekmek istiyorum. Ki hiç küçümselecek bir şey değil. Ya da gelip şey diyen de var. Ya ben fotoğrafa çok meraklıyım. Sabah akşam fotoğrafla yatıp kalkıyorum. Bunun biraz da inceliklerini öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla bunu hani ayıramayız bence. Şu Türkiye'deki hı hı. şey fotoğraf, tüketici fotoğraf, ee, izleyicisi. Bu zamanla gelişecek bir şey. Ama ben kendi... 13-14 yıllık kısa fotoğraf hayatıma bakayım. Biraz ilgi yani tüketiciden izleyiciye doğru arttı. Geçtiğimiz programda yüceltincayı biz ağırladık burada belgesel fotoğrafta daha doğrusu fotoğraf eğitiminden akabinde de belgesel fotoğraf eğitiminden söz ettik. Sen de İstanbul Atrası Fotoğraf Merkezi'nde atölyeler ve seminerler düzenliyorsun. E, belgesel fotoğraf eğitimi e, üzerine biraz konuşalım. Çok kısa. Herhalde bir hikaye oluşturmayı e, öğretmeye çabalamak fotoğraf çekmeyi öğretmekten biraz daha zor, zor evet, değil mi? Evet. E, yanılmıyorsam İlker Maga'nın bir lafı var. Ben çok kullanırım. E, sırf fotoğraftan anlıyorum diyen fotoğraftan da anlamıyordur diye. Hı -hı. Bu belgesel fotoğraf Başlığı altında daha öne çıkan bir durum. Hı hı. Karşınızdaki bir durumu bu mesela sen demin fotoğraf röportaj örnekleri verdin ya işte hı hı. dedin ki kod taşlama işçileri, hı hı. ölüm oruçları karşılaştığınız bir dramı fotoğrafik kaygılarla yola çıkıp insani kaygılar haline getirmeniz sizin artık fotoğraf bilgi becerinizi aşan bir şey. Sizin dünyaya duruşunuz da ilgili bir durum. Okuduğunuz kitapla ilgili bir durum, aldığınız tavırlarla ilgili, hatta kişiliğinizle ilgili bir durum. Yani siz bunu 4 haftalık, 6 haftalık bir eğitimde hangisini değiştirmeye çalışacaksınız? Dolayısıyla bizim İstanbul Hatırası Fotoğraf Merkezi'nde yaptığımız 4-5 haftalık eğitimler yalnızca belgesel fotoğraf nedir, ne değildir, örnekleri ne neredir üzerinde. Ama biz de e, gelecek dönem e, Eylül ayından itibaren böyle bir 5-6 aylık, ...meraklısına yönelik 5-6 aylık uzun şeyler düşünüyoruz... ...uzun atölyeler düşünüyoruz... ...biraz da bu kendim yerine koymak değil... ...o atölyeye gelen giden insanlar için söylüyorum... ...biraz da zaman içinde şekillenen bir durum... E, ...fotoğrafçı duyarlılığını sana soracaktım... ...hatta en <gülüyor> son sorun buydu... ...herhalde e, bir anlamda cevaplamış olduk... ...ama bunu ayırmamak değil lazım mi? yani... Evet. Şey, ...insani bir duyarlılıktan... Evet, ...insan olmak beni yetiyor. yetiyor... ...beni biraz şey rahatsız ediyor... ...böyle fotoğrafçılığımı bir arkadaşlar geliyor... Ben ...daha yeni başlayanlar fotoğrafçılığını geliştirecek diye böyle bir göze takmış durumda. Herkes bakar göz görür görmesini bileceksin filan. Bu bana biraz böyle çok zorlama geliyor. Böyle bir fotoğrafçılar olarak kendi yerimizi ayırmamız gerekiyor. Bir klişeleşti artık, evet. Evet, artık. Tırnak içinde klişenin tam karşılığı fotoğrafçı tamamen karşılığı oldu. Karşılığı. Yani bir romancı için önemli organı neyi? Beyni. Fotoğrafçı için de öyle. Herkes için Herkes beyin için önemli, önemli yani. E, sonuçta yani beyin olmasa göz görmeyecek. Yani. Evet yani e, o gözün gördüğüm. gördüğü her şeyi anlam veren, evet. kadraj veren beyin. Evet. evet. Ben edebiyata özel bir ilgin olduğunu da biliyorum. Yani okuyucu, ee, okuyucu, okuyucu bazında. E, sence öykü ve e, fotoğrafik öykü iç içe geçirilebilir mi? Birlikte kullanılabilir mi? Valla ben öyle mesela ilk başladığımızda belki şimdi yeni, yeni fotoğraf meraklıları da yapıyordur. İlk başladığımızda fotoğrafların altına şiir yazmak gibi. Şiir yazmak, fotoğrafa isim verme. <gülüyor> i̇sim uzun yerim, uzun benim de bir hevesi vermeyeyim. vardı o yüzden hiç şey yapmıyorum. Yani kendimi içine koyuyorum. Ben biraz etkilenmek adına söylüyorum. Yani... Hı -hı. Günümüz dünyasında çok böyle hani hep aynı örnekleri veriyorum ki çok böyle alanı genişletmeyelim diye kısa bir radyo programında. Yani günümüz dünyasında diyelim ki kurumlarla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız bir belgesel Hı -hı. fotoğraf çalışması işte kurumların işte büyük şirketlerin canımız okuduğuna dair bir belgesel fotoğraf çalışması yapmak istiyorsanız. Yani buna Kafka'dan başlamak lazım. Hiç karışık bir şey gelmiyor bana. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇lla böyle tekniği, öykü yapma tekniğini öğreneceğiz değiliz. Yani o insanları böceği dönüştüren duygu ne? O buradan başlamak gerekiyor hikayeye. Dolayısıyla yani okursam fotoğrafçılığın gelişe değil de ne olursa olsun okumak olsun. lazım. Okumak <gülüyor> lazım. Şimdi kamyonculara e, başlayalım. Biraz da ondan bahsedelim bekar odalarından sonra. E, bu özel bir senin için babandan ötürü. Evet yine e, aynı hikaye. E, evet. <gülüyor> e, bu proje bir de kitaplaştı bildiğim kadarıyla. Evet o şanslı bir proje. E, bekar odalarında böyle bir durum böyle yok. bir durum olmadı. Olmadı. Belki de gerek yok galiba ya. Çünkü zaten 10-15 tane iyi fotoğraf da herkese ulaştı internet sayesinde. Ama kamyoncular e, 50... Fotoğrafla sergilenip kaç fotoğraf, 100 100 fotoğrafla basıldı. Evet. Şimdi kamyoncuların öyle kitap olarak basılmasına tabii hemen anmak lazım. Başta İfsa'nın büyük bir şeyi var. Ee, başta Murat Yaykın başkandı. Ondan sonra bütün başkanlar Barış, Şahin hı hı. ve Tanju Bey. Herkesin böyle bir katkısıyla ortaya çıkan o yüzden şanslı bir kitaptı. Şimdi ben Bekir odalarında umduğumuzdan daha fazla ciddiye alınca, sevilince... ...o enerjiyle hemen yıllardır... ...daha önce gözlemlerini yaptığım... ...yine babamdan dolayı hikayesini bildiğim... ...kamyoncuları çekmek istedim. Tabi... ...sergi koşturması heyecanı bitince... ...toz bitince yine siz makineniz kalıyor... ...geriye başka bir şey kalmıyor. <gülüyor> Kimse gelip ahvel sana para vereyim yollara çık... ...sponsor olayım de demiyor. İki <gülüyor> işin güzelliği bu. Yani sponsorlu yola çıkılmadan bir iş başlanabiliyorsa... ...o iş yapılabilir gibi düşünüyorum artık. Bir gün de i̇şte benim hayatımda hep böyle şeyler olmuştur... ...başlayayım sonra sponsorunu bulma. Dolayısıyla... O zaman bir tane şey Kodak Profesyonel yarışmasını kazanmıştım. Oradan gelen parayla Contax G2 almıştım küçük hı hı. bir fotoğraf makinesi. Onunla beraber yollara çıktım kamyoncular. Böyle kitaba bakınca zannediliyor ki acayip bir plan program yapılmış öyle bir şey yok. Spontan. Yani yola çıkıp otostop çekip <gülüyor> <gülüyor> otostopta kamyonu bilip ilk birkaç yani birkaç saat derdini anlatıp ya böyle böyle birkaç gün işte arkadaş olup ondan sonra fotoğraf çekmeye başladım. Bir güzergah yok yani. <gülüyor> Kaç kilometre yaptığını hesapladın yok, mı? Yok hesaplamadım ama Türkiye'ye en az bir iki üç defa dolaştım. Şeyi çok net biliyorum neredeyse içinde uyumadığım şehir yok yani her, <gülüyor> yer, her yerde uyudum. O da üç yıl falan sürdü ama o da böyle her gün yollarda değildim İstanbul'da bu da dönüşler oluyordu. Bu arada hatırlatalım. Altanbal'ın bekar odaları ve kamyoncular çalışmalarından oldukça geniş bir seçki. Program blogumuz amaradyo.blogspot.com'a izlemeniz için güncelledik. Oradan fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Eee ...fotorapurtaj.org'yi soracağım. Evet. Ee, ben e, bilmiyorum belki abarttığımı düşüneceksin... ...ama milat olarak düşünüyorum. <gülüyor> evet. Çünkü yoktu hiçbir şey ve... E, ...onun çıkışıyla biraz bir alevlenme... ...belgesel fotoğrafında evet. ben oldu. Bunu gözlemledim. Şahsi gözlemiyor bu? Evet. Ee, şu an aktif değil bildiğim kadarıyla. Maalesef o benim utancım. Şimdi biz onu tabii o benim... ...üstüme kalmasın. Onu Hı -hı. ben... E, ...Cana Özden ve işte... ...ben önce hayal ettik ama bir şey hayal etmek... ...yetmiyor. Sana Ali Saltan, Irmak... ...Nur, Aslı ve bir sürü arkadaşımız... ...Murat, Pulat, hı hı. Işıl... ...bir sürü arkadaşımız ona destek oldu... ...yoğun çalışıldığı sergi olunca... ...evet güzel bir şey oldu... Hı hı. Öze, ...özellikle o zamanlarda... ...belgesel fotoğraf ne işe yarar sorusunun... ...belgesel fotoğrafın iddiası çok büyük... Hı hı. ...yani insan hayatlarında bir sıkıntıyı... ...öne çıkartıp onun... ...bir nebde düzelmesi için çaba harcayacağım... ...demek çok büyük bir iddia günümüz dünyasında... Hı hı. Ve bunun yapılan örneklerin yüzde 99'unda da o dramın değiştirilmes, hani fotoğrafladığımız dramı değiştirmem, değiştiremememiz o yüzde bir için çalışmayacağımız anlamına gelmemesi Hı -hı. diye düşünüyorum. Bu çok tartışılan bir mevzu. Dolayısıyla fotoğraf örtüsü or güzel bir iş yaptığını düşünüyorum. Hı -hı. Öncelikle illa fotoğraf çekmek için büyük hikayelerin, büyük dramların peşinde olmamanız gerekmiyor. Normal olaylar etrafınızdaki ...ilgi gösterilmesi gereken birçok olayın olduğu ne çıktı ama daha önce daha sonra da yani foto röportaj.org insanlara fotoğraf başka verdi falan filan onlara girmeden benim için hatta bizim ekip için tek bir güzelliği var. Ee, en büyük güzelliği diyeyim ya da Ahmet Şık'ın Mayınlar diye bir çalışması vardır bence Türk Konuk almak istediğin fotoğrafçılardan bir tanesi. Bence Türk belgesel fotoğrafçının en önemli çalışmasıdır o. Hı hı. Ee, orada bir onu yayınladık biz. Orada bir tane genç vardı fotoğraflananların içinde. Ahmet e, röportaj da yapmıştı onlardan. Böyle genç arkadaşımızın mayın patlamış bir gözü kör olmuş. Diğeri parasızlıktan dolayı da yavaş yavaş kör hı hı. oluyor. Biz bunu yayınladık. Sonra, şimdi ülkesini hatırlamıyorum da bir uzak bir şeyden, e, ülkeden... Yani ...yurt dışında, Afrika tarafında bir ülke, hatırlamıyorum şimdi, bir iş bankası galiba. Çalışanlardan birisi bir ilahtı, biz dedi böyle o arkadaşın gözünü açtırmayı hiç para topladık, size hmm. ulaştıralım falan diye. Yani sırf bunun için fotoğraförde çok iyi işti. <gülüyor> Tekrar yayına sokmaya çalışıyoruz ama herkesin özellikle benim çok yoğunlaştığım hmm. ilgi alanlarımız çağırdı falan ama aklımızda yani. Şimdi müsaadenle ben e, Sayın Özcan Yurdalan'ın önemli sorular içerdiğini düşündüğüm bir makalesinden kısa bir e, paragraf okuyacağım. Ardından da programımızı kapatacağız. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. E, şöyle diyor. Galiba mesele hangi sayıkla belgesel fotoğrafa ihtiyaç duyduğumuza dair bir karara varmaktan geçiyor. Neden belgesel fotoğraf? Bir anlatma, iletme zaten bildiğini kanıtlama aracı olarak mı yoksa bir anlama biçimi olarak mı? Çocukluğumuzdan beri çarklarından geçerken aklımızda ve ruhumuzda onulmaz yaralar açan, eğitim-öğretim sisteminin zihnimize kazıdığı cevapları tekrarlamak için mi belgesel fotoğraf, yoksa hayatta sahiden ve hiç değilse birkaç sahici soruya sahip olabilmek için mi? Ne için belgesel fotoğraf? Dogmatik bir zihin ve onun ürünlerini görsel ifadesi için mi, yoksa analitik bir zihnin yaratıcı görüntüleri, estetik yapıları, sanatsal değerleri için mi? Altan ne kadar yoğun bir programın olduğunu biliyorum. Bu yoğunluk içinde e, bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, teşekkür ederim. Programımızın sonunda blog adresimizi bir kez daha tekrarlatmak, tekrarlamak istiyorum. E, amaradyo.blogspot.com e, Bugün dinleyicilerimiz için seçtiğim e, şarkıyı program sonuna sakladım. Bugün Lazca bir şarkımız var. E, Kazım Koyuncu'dan dinleyeceğiz. Gülüç Kimi. Herkese mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir 15 gün diliyorum. Hoşçakalın. I dreamed İzlediğiniz şaşa çıkmi ama dünyaya fotoğrafçı bir bakış Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.